adından İlyasa selam olsun diye bir ün bırakan Hazreti İlyas Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam'ın neslindendir. Beni İsrail'e gönderilmiştir. Allahu Teala şöyle buyurur. Şüphe yok ki İlyas da peygamberlerdendir. es 123. İsrail oğulları Filistin geçince Kabilelerden biri Balbek'e yerleşmişti. Başlarında zalim bir hükümdar vardı. Rivayete göre şehrin ismi önceleri Bek idi. Ancak bu zalim kral Bal adında bir put yaptırdı ve halkı bu puta tapmaya zorladı. Ve Bal ile Bek ismi birleşerek bu şehre Balbek denildi. İşte Hz. İlyas Tevhidden uzaklaşıp şirke düşenleri Hakk'a davet etmek üzere bu beldeyi peygamber olarak gönderildi. Halkın taptığı put yaklaşık 10 metre büyüklüğündeydi ve altından yapılmıştı. İlyas aleyhisselam bunlara bal putuna tapmaktan vazgeçiniz. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a iman ve ibadet ediniz diyordu. Kur'an-ı Kerim'de Şöyle buyrulur. İlyas kavmine Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan Sizin de Rabbiniz Sizden önce gelen Atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakıp da balemi taparsınız dedi. Es-Saffat 124-126 Fakat İsrailoğulları İlyas Aleyhisselam'ın nasihatlerini dinlemediler. Onu bulundukları beldeden dışarı çıkardılar. Bu sebeple başlarına türlü musibet ve belalar geldi. Nihayet hakikati anlayıp Hazreti İlyas'ı buldular. Kendisine iman edip bütün sıkıntılardan kurtuldular. Lakin azgın bir kavim oldukları için dinde sebat etmeyerek tekrar isyana sürüklendiler. Doğru yoldan ayrıldılar. Hazreti İlyas kendilerine tekrar tekrar nasihat ettiyse de dinlemediler. Bunun üzerine Emir ilahiyle İlyas aleyhisselam aralarından ayrıldı. Hepsi perişan oldular. Dünyada da, ahirette de ceza ve azaba duşar kılındılar. Allah-u Teala buyurur. İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlaslı kulları müstesna, Onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Esafat 127-128 İlyas Aleyhisselam Balbek'ten ayrıldıktan sonra bir köye uğradı. Oradaki insanları imana davet etti. Onlar da bu ilahi daveti kabul ederek kendisinin yanlarında kalmasını istediler. İlyas Aleyhisselam ihtiyar bir kadının evinde misafir oldu. Kadının hasta bir oğlu vardı. Hz. İlyas iki rekat namaz kılarak, çocuğun şifa bulması için Allah'a dua etti. Çocuk iyileşti. Sonra İlyas Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmadı. Ondan Tevrat'ı öğrendi. İsmi Elesa'ydı. Hulasa İlyas Aleyhisselam'da kubbede hoş bir sada bırakarak Yüce Rabbine kavuştu. İlahi lütuf ve iltifata mazhar oldu. Onun hakkında ayeti kerimelerde şöyle buyuruldu. Sonra gelenler içinde kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun dedik. Şüphesiz biz ihsan sahiplerini işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o İlyas elbette bizim mümin kullarımızdandı. Esraffat 129-132 Rivayette olunur ki İlyas Aleyhisselam ölüm meleği olan İzrail'i görünce dehşet içinde ürperdi. Azrail Aleyhisselam da bunun sebebini merak ederek Ey Allah'ın peygamberi! Ölümden mi korktun diye sordu. İlyas aleyhisselam cevaben hayır. Ölümden korktum için değil. Dünya hayatına veda edeceğim için bu haldeyim dedi. Sonra şöyle dedi. Dünya hayatında Rabbime kulluk yapmaya, iyilikler emredip kötülüklerden men etmeye gayret ediyor. Vaktimi ibadet ve ameli salihle geçiriyor. Güzel ahlak ile yaşamaya çalışıyordu bu hal benim huzur kaynağım oluyor, gönlüm sürur ve manevi neşelerle doluyor. Ölünce bu zevkleri ve lezzetleri yaşayamayacağım ve kıyamete kadar mezarda rehin kalacağım için üzülmekteyim dedi. Aleyhisselam. Cenab-ı Hak, dünya hayatımızı istikamet üzere geçirip kendisine yakın bir kul olmayı, ve fani lezzetlere aldanmayarak ukba saadetine nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin.